Değerli kardeşlerim, geçen hafta yeniden Ehli Sünnet'in sahih akidesi derslerine başladığımızı ilan etmiş ve bir giriş yapmıştık. Ve demiştik ki ilk başlığımız neden inanç dersleri? Neden Ehli Sünnet ve cemaatin inancını öğrenmek için bu dersleri bitirdikçe yeniden başa dönüp tekrar etmek zorundayız. Bunun önemini anlatmıştık. Zira inancın doğru olması sebebiyle kişi ebedi huzura ereceği gibi inancının Allah katında kabul olmayan bir inanç olması sebebiyle de ebedi hüsrana uğrayabilir. O yüzden insan, değerli kardeşlerim, yapmış olduğu bütün hayırlı amellerin kabulünü ya da reddini ortaya koyan ve bunu gerektiren inancını doğru bir şekilde öğrenmeli ki dünyada çabalayıp gayret ettiği o bütün iyi amelleri boşa gitmesin zira Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl boyunca değerli kardeşlerim Mekke'de insanlara neyi anlattı? tevhidi, tevhidi anlattı zira onun geldiği toplumda insanlar sadece Allah'ın hakkı olan bir takım ibadetleri kimlere yönlendiriyorlardı? putlarına yönlendiriyorlardı bunun yanında yaptıkları pek çok çirkin işler, fiiller ve sözler vardı. Burada bunları anlatacak olsak eminim hepiniz bunlardan tiksinirsiniz. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bu inanç değerli kardeşlerim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle sona eren peygamberlik halkasının öncesini oluşturan Nuh Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar gelmiş olan, geçmiş olan bütün rasuller değerli kardeşlerim, insanları neye davet etmek için geldiler? <gülüyor> La ilahe illallah, <gülüyor> Muhammedur Resulullah, bizim peygamberimiz için. La ilahe illallah ve devamında Allah onlara hangi peygambere uymalarını emretmişse, o peygamberin adının birlikte zikredildiği, o tevhide davet etmek için gelmişler değerli kardeşlerim. O peygamberler Allah'ı bilsinler, tanısınlar diye gönderilmedi. Niçin gönderildiler? İnsanlar zaten yaratılıştan neyi biliyorlardı? Bir Rabbin varlığını biliyorlardı. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de A'raf 172 ve 173'ün sure e, ayetlerde geldiği üzere ne diyordu? Allah azze ve celle "Rabbin Adem oğullarından bir söz aldı ve onlara dedi ki Onları kendi nefislerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? dedi. Elestu bir Rabbikum dedi. Peki o zaman ruh halinde olan bütün insanlık ne diye cevap verdi? kalu bela. Evet sen bizim Rabbimizsin dedi. Bütün insanlar değerli kardeşlerim hatırlamasalar da Kur'an'ın şahitliğiyle bir Rabbin varlığını bilerek dünyaya ne yapıyorlar? Geliyorlar. Peygamberler zaten bir Rabbin varlığını anlatmak için gelmiyorlar değerli kardeşlerim. Musa Aleyhisselam dışında hiçbir peygamber insanlara Allah'ın Rabbini anlatmak için mücadele göstermemiş. Firavun da Kur'an'ın şahitliğiyle yine haber vermesiyle alemlerin Rabbinin sadece Allah Tebareke ve Teala olduğunu bildiği halde inadı, kibri sebebiyle bunu kabul etmediğini Allah bize haber veriyor. Ne diyordu? Ne diyordu? Ey Firavun sen de biliyorsun bu ayetleri kimin indirdiğini, Musa'yı kimin gönderdiğini diyerek değerli kardeşlerim bunu haber veriyor. Zaten kıssanın sonunda bakarsanız Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde geçiyor. Ne diyordu Firavun ve devamındakiler? Biz de Musa'nın Rabbine ya da Musa ve Harun'un Rabbine ya da Beni İsrail'in Rabbine biz de iman ettik diyerek Ölüm korkusu anında ölümün geldiği böyle köprücük kemiğine, boğaza dayandığı yerde bunu itiraf etmişlerdi. Yani onlar bunu dilleriyle söylüyorlardı ama aslında Allah'ın Rabliğini, bir Rabbin varlığını biliyorlardı tıpkı bugünkü ateistlerin ve onun gibilerin bildiği gibi. Bu sadece dille söylenen ve hakiketin dille örtülmesi gayretinden başka bir şey değildi. Değerli kardeşlerim, bütün insanlar bütün insanlar gelen bütün peygamberler tarafından işte La İlahe illallahı kabul etmek, ona davet edilmek üzere gönderilmiş bütün peygamberler. İşte değerli kardeşlerim, ehl Sünnet vel Cemaatin inancı, değerli kardeşlerim, insanlar bu inanç için yaratılmışlar. Zira Allah Azze ve Celle Zariyat Suresinin 56. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayetin tefsirinde sahabe diyor ki al, yani e, beni birlesinler diye. Beni ibadetlerinde ve inançlarında birlesinler diye. Yani bana ibadet ederken aynı zamanda aynı zamanda başkasına da ibadet etsinler diye değil değerli kardeşlerim. Hani şöyle bir anlayış var toplumda. Ne deniyor? Yani Allah'a ibadet edelim. Ama insanlar Allah'a ibadet ederken bilerek ya da bilmeyerek ibadetlerini iptal edecek ve sadece Allah'ın hakkı olan bir takım ibadetleri yönelikleri başkasına canlı ya da cansız bir beşere bir puta ya da nefsi herhangi bir şeye ne yapabiliyorlar yönlendirebiliyorlar. Dolayısıyla bunu çok iyi algılamak ve anlamak gerekiyor. İkinci şey değerli kardeşlerim bu inanç Allah'ın peygamberler göndermesinin sebebidir. Bütün peygamberler bunun için gönderilmiş. Aslında insanlar güzel güzel yaşarken tabiri caizse hani aralarında dini sebeplerden dolayı bir problem yokken Ebu Cehil'in ya da onun gibilerinin ifadesiyle diyor ki bizler ne güzel yaşıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi babayla oğlun anneyle kızın işte köleyle efendinin zenginle fakirin arasını ne yaptı? Bozdu diyorlar değil mi? Yani bir düzenimiz vardı ve bu düzeni ne yaptı? Bozdu diyorlar. Aynı ifadeleri diğer peygamberler içinde o dönemin elebaşlarının, kafirlerin kullandığını görürsünüz. Geldi ve ne yaptı? Ortalığı bozdu. Bu şekilde. Değerli kardeşlerim, bu inanç sebebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çoğunluğu akrabalarından oluşan insanlarla nerede savaştı? Bedir'de savaştı. Sonra Uhud'da savaştı. Sonra bu insanlar durmadılar. Medine'yi işgal etmek için geldiler. Ama Allah onlara fırsat vermedi hamdolsun. Ve onlar hüsranı uğramış bir şekilde geri döndüler. Sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitti ve Mekke'yi fethetti değerli kardeşlerim. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinin kiminin babasıyla, kiminin oğluyla, dedenin torunuyla karşı karşıya geldiği ve bir nevi aile savaşı olan Bedir Savaşı bu sebepten dolayı gerçekleşiyor değerli kardeşlerim. Sebep sadece Allah'a kul olup olmamakla alakalı bir davadan ortaya çıktı. Ve Allah ne diyor Kur'an'da? Sen diyor müminleri yakınları bile olsa akrabalarına karşı onlar kafirse ve müşrikse sevgi gösterirken, onlara sevgi duyarken göremezsin. Onların velileri, dostları kimlerdir? Anca müminlerdir buyuruyor değerli kardeşlerim. Bir diğer şey, değerli kardeşlerim, ee, eğer inanç doğru öğrenilmezse dersimizin başında söylediğimiz gibi ameller boşa gider. Çünkü Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de şayet diyor Allah'a ortak koşarsanız amelleriniz boşa gider. Allah korusun ömrünüz boyunca namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, sadaka vereceksiniz, haç yapacaksınız ama işlediğiniz bir ya da birkaç tane fiil yüzünden bütün amelleriniz neye gidebilir? Boş. Boşa gidebilir. O yüzden iman etmeyi e, akılda tutmak ve bunu gerçekleştirmek gerektiği gibi ona zarar veren şeyleri de öğrenip onlardan kaçınmak ve uzak durmamız gerekiyor. O zaman inancımız gelecek derslerimizde inşallah Rabbim mahsebe ederse alacağımız üzere inanmamız gereken yerine getirmemiz gereken şeylerden oluştuğu gibi aynı zamanda reddetmemiz ve kesinlikle kaçınmamız gereken şeylerden de oluşuyor. Biz bunlara ne diyoruz? Emir Nehir. ve yasaklar. Emir ve nehiler. Arapça ifadesiyle. Değerli kardeşlerim, kul bu sözle yani La İlahe illallah sözüyle dine girer değil mi? Bizler Müslüman bir toplumda doğduk. Bunu bilerek ya da bilmeyerek, söyleyerek ne yaptık? Bu dairenin içerisine girdik. Müslüman toplumunun içerisine girdik. Ama dışarıdan birisi şu an gelecek olsa ve Müslüman olacak olsa ona ne diyoruz? Önce bunu dille söylemesini söylüyoruz. Eğer kabul etmişse. O eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve demedikçe Müslüman olamaz değerli kardeşlerim. Bunu der ve bunun gereklerini yerine getirir. Hayatı boyunca da Müslüman olarak yaşamaya ne yapar? Gayret eder. Namazlarını bırakmaz, oruçlarını bırakmaz. Allah'ın emirlerini yerine getirir. Yasaklarından da kesinlikle kaçınır. Ve bu şekilde ömrünün sonuna kadar gelir ve ömrünün sonunda yine kurtulmuyor henüz. Ölme önce söylemesi gereken bir söz var. Hangi söz o? Yine aynı sözlerdi kardeşlerim. Ne demek bu? Kişi bu sözde dine girer ve bu söz sebebiyle yerine getirirse cennete ve yerine getirmezse Allah korusun cehenneme gider ve her şey ne olur? Boşa gider değerli kardeşlerim. Yine ölümden itibaren ki kolay bir ölümün ya da zor bir ölüm anının sebebi de nedir? Yine bu sözdür. Bu sözü değerli kardeşlerim Söyleyebilen, yaşayabilen ve ölürken de bu söz üzere ölen kimse için kolay bir ölüm Allah tarafından vaat ediliyor. Ve onun için cennet bahçesi olan bir kabir hayatı vaat ediliyor cennetten önce. Öyle ki ona cennette gideceği yer ve sahip olacağı şeyler gösterilir. Ve o Rabbim bir an önce kıyameti kopart der diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cenneti hak eden ve kabrinde cennetten bir kapı açılması sebebiyle Rızıklanan kişinin söylediği söz bu. Kafir ne diyordu? Önceki derslerimizden hatırlayacağınız üzere. O da cehennemdeki azabı ve o azabın kabirdekinden kat kat fazla olduğunu gördüğünde Rabbim kıyameti kopartma der diyor. Değerli kardeşlerim. Allah bizleri ikincisi olmaktan muhafaza buyursun. Evet kıymetli kardeşlerim. Daha sonra dedik ki akide, inanç, bu kelimeleri çokça duyarsanız İslam akidesi ya da İslam inancı. Akide ve inanç değerli kardeşlerim aynı anlama geliyor. Bunların kelime anlamlarını almıştık. Tariflerini almıştık. Tekrar ediyoruz ama ilim tekrar etmek değerli kardeşlerim. Yani ne kadar güzel öğrenir ve bunu zihnimizde tutarsak o kadar şüphesiz yakinen ve Allah'ın razı olacağı şekilde yaparız. Değerli kardeşlerim akide kelimesi akade kökünden geliyor Arapçada. Sıkı yapmak bağlamak, birbirine bağlamak sağlamlaştırmak, kesinlikle yapmak gibi şüphesiz ve tam yapmak, eksiksiz yapmak gibi anlamlara geliyor ıslahdaki anlamı ise yani İslam literatüründe inanç nedir akide nedir diye sorulduğu zaman değerli kardeşlerim ilim ehli şu tarifi yapıyor buna yakın tarifler var diyor ki akide ya da İslam inancı yüce Allah'a kesin ve şüphesiz bir şekilde bize emrettiği ve peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla öğrettiği gibi tevhidin yani onu birlemenin gereklerine uygun bir şekilde ne yapmak? İman etmek, ona inanmak. Bunu dille, kalple ve amellerle ortaya koymak, ispat etmek. Daha sonra Allah'ın iman etmemizi emrettiği kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine, ahiret gününe de iman edilmesi gereken diğer şeylerin tamamına iman etmek nedir? Akidenin ya da İslam inancının tarifidir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, İslam inancının ya da akidenin isimlendirildiği bazı kavramlar var. Bunları ele almıştık. Bunlardan bir tanesi neydi değerli kardeşlerim? Usulü din. Asıl ne demek? Mesela bu maddenin aslı demir diyoruz değil mi? Ondan oluşuyor. Şu maddenin aslı da ahşap diyoruz. İşte bu dinin aslı da akil değerli kardeşlerim. Asıl kelimesi Türkçe'de de kullanılıyor. Asılın çoğulu ne? Usul. Usulü din demişler illim ehlim ona. Yani dinin aslı özü. Bu öz sağlam olursa her şey sağlam olur değerli kardeşlerim. Bu öz bozuk olursa artık onun üstüne kuracağınız şey ne olursa olsun onu ne yapmaz? Kabul etmez. Başka bir şekilde isimlendirmişler. Neydi başka bir isim? Sünnet kelimesi. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaptığı gibi yapan ve bu şekilde inanan insanlara ne denmiş? Ehli sünnet. Yani inançta ve amelde onların yoluna uyan kimselere ehli sünnet denmiş. Peygamberimizin vefatından sonra İslam'a yeni giren kimseler ve yeni giren kavimler sebebiyle arada asıl ne olduklarını gizleyip bu dini bozmak isteyen kimseler tarafından dine sonradan sokulmuş olan bir takım şeyler var ki bunlara ne deniyor? Bidat. bidat deniyor. İşte her kimde sahabenin yolunu bırakıp bu yollara tabi olmuşsa bu amel ya da inancı almışsa onlara da ehli bidat denmiş değerli kardeşlerim. O zaman ehli sünnet deyince biz aslında neyi kastediyoruz? Sadece Kendini ehli sünnete nispet eden değil. Gerçek anlamda ehli sünnet inançta ve amelle sahabe gibi olan kimselerdir değerli kardeşlerim. Peki bunu ne ortaya koyuyor? Kur'an ve sünnet. Zira sahabenin beslendiği kaynak neydi? Kur'an ve sünnetti. Çünkü onlar Kur'an'da geldiği üzere değerli kardeşlerim Kur'an'a iman etmiş. Daha sonra onun açıklaması olan sünneti şüphesiz bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden almış. Ve üçüncü bir şeyi asla buraya koymadan akıl, herhangi bir kimsenin görüşü gibi herhangi bir şey bunların önüne geçirmeden sadece bu ikisiyle saf bir şekilde beslendikleri için Allah onlara her türlü güzelliği o asırda ne yaptı? Nasip etti. Kardeşliğin en güzelini, devletin en güzelini, Müslüman toplumunun en güzelini, ibadetin en lezzetli yapıldığı zamanları onlar, bunlar ne yaptılar değerli kardeşlerim? Elde ettiler. Yine bizim salih geçmişimizin sahabelerimizin değerli kardeşlerim Allah onların yoluna hakkıyla uymaya nasip etsin ortak olarak söyledikleri bir söz var eğer sahabeler bununla düzelmişlerse o karanlık günlerden ve şirk dolu toplumdan çıkıp böyle güzel bir topluluğu bir araya getirmişlerse Allah'ın razı olduğunu söylediği bir topluluğu oluşturmuşlarsa bizler de ancak bununla ne yaparız islah oluruz ve aramızdaki problemleri bununla hallederiz. Şu dünyada Müslümanların üzerinde olan karanlık bulutlardan, zulümden, şirkten, her türlü pislikten ancak bunundan kurtuluruz. Zira insanlar bunun dışında her şey ne yaptılar zaten? Denediler ama hiçbir şey elde edemediler. Bunu da hepimiz ne yapıyoruz canlı bir şekilde müşahede ediyoruz. Allah bize gerçekten bu şura sahip olan ve bunun gereği gibi gücü ettiğince amel eden kullardan olmayı nasip etsin. Değerli kardeşlerim, sözü burada daha fazla uzatmadan inşallah hemen Ehl-i Sünnet vel Cemaat'i aldık. Ehl-i Sünnet vel Cemaat, sahabe gibi inanan ve amel eden insanların kıyamete kadar oluşturdukları topluluktur. Bu insanlar farklı zaman ve mekanlarda yaşasalar da bu insanların oluşturduğu o topluluğun adı nedir? Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tir. Herkes kendisini Ehl-i Sünnet vel Cemaat diyebilir ama biz onların neyine bakarız? amellerine bakarız, inancına bakarız. Eğer sahabe gibi inanıyorlarsa onlar gibi kabir azabına kadere kıyamet alametleriyle alakalı gelen şeylere ki günümüzde en çok bunlar tartışılıyor namazın varlığını kimse ne yapmıyor tartışmıyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Rabbim doğru anlayış versin hepimize. Evet. Yine onların isimlendirildiği bir isim daha var fırkayı naciye, kurtulan fırka ya da taifetül mansura Allah tarafından her asırda yardım olunmuş grup ya da kişi işte bunlar kurtulacaklar değerli kardeşlerim Allah hepimizi onlardan olmayı nasip etsin onların yoluna güzellikle uyan kimselere selef deniyor yani selef bizden önce yaşamış olan sahabenin yoluna tabi olan kimseler mesela ne deniyor işte eee Recep Tayyip Erdoğan'ın selefi kim? Recep Erdoğan'ın Abdullah Gül onun selefi kim? Ahmet Necdet Sezer bu şekilde yani öncekilere ne deniyor? Selef, Selef deniyor e bizim kendilerine tabi olduğumuz ya da bunu iddia ettiğimiz insanlar kimler? sahabeler onlara tabi olarak bu zamana kadar gelmiş olan insanların tamamı kim? bizim selefimiz Herkesin bir selefi var Unutmayın. Bugün kaderi inkar edenlerin bir selefi var. Bunu ortaya ilk atan kişiler var. Onların selefi kim? Onlar. İşte ehli sünnetin yoluna uyan kimselere ne deniyor? Senetu salih. Yani doğru geçmiş, salih geçmiş. Şirkten, küfürden, her türlü dini bozacak olan şeyden uzak olan topluluğa ne deniyor değerli kardeşlerim? Senetu salih. Salih geçmiş, salih selef. Bir de halef var değerli kardeşlerim. Bunlar da inançta ve amelde sahabenin yoluna muhalefet eden kim varsa rengi ne olursa olsun sahabenin rengi beyazsa bunun sarısı, kırmızısı, mavisi, moru hepsi nedir? Haleftir değerli kardeşlerim. Nasıl anlayacağız bunu? Ölçümüz ne? Kur'an ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünneti. Ve bu ikisini anlayacağımız sahabenin doğru anlayışı değerli kardeşlerim. Ona da muhtaçız. Zira bugün Kur'an'ı ve sünneti eline alıp Onunla insanların kellesini götürenler de var. Her türlü mücrimi ve zalimi cennete koyan kişiler de var. O yüzden Kur'an'ı ve sünneti anladığımız metot da çok önemli. Bu metotta da biz yine sahabeye başvurmak zorundayız. Ancak bu şekilde bu kargaşadan kurtulabiliriz. Kıymetli kardeşlerim, şimdi geçeceğimiz konunun ismi İslam akidesinin özellikleri. Kıymetli kardeşlerim, bunlara Arapçada hasais deniyor hasaisiz demek kardeşlerim özellikler demek. Bir özellik, özellik kelimesi bir şeyin diğer şeyden ayrıldığı nedir? niteliktir. Dolayısıyla ehli sünnet vel cemaati sahabe'nin yolunu diğerlerinden ayıran sahabe'nin inancını ve onların yoluna güzellikle tabi olanları diğerlerinden ayıran bir takım özellikler var. Bu inancı diğerlerinden ayıran bir özellikleri var. Örnek mesela. Günümüzde bir inancı ele alalım. A inancına göre A inancına göre değerli kardeşlerim 500 yıl önce bir şey yasak. Ama onlar duruma göre diyorlar ki artık ya bu gitmiyor bunu ne yapalım? Değiştirelim diyorlar ve ne yapıyorlar onu? Değiştiriyorlar. Yani onların inancı ne yapıyor? Bir değişkenlik özelliğine sahip. Ama Ehli Sünnet ve Cemaat'in inancının özelliklerinden biri o inancın tevqifi olması. Yani o inancın hiç değişmemesi. Yani düşünün. Şu masanın etrafı gibi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in inandığı bu inancın çizgileri neyse bu inanç aynen günümüzde o şekilde duruyor değerli kardeşlerim. Herhangi bir artmaya ya da eksilmeye yapmıyor. Kabul etmiyor. Onlar neye inanıyorsa biz de buna inanıyoruz. Neden? Zira en son peygamber kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Başka peygamber gelecek mi? Evet. Hayır. İki, en son gönderilen kitap hangisi? Evet. Kur'an-ı Kerim. Peki biz Allah'ın buyruklarını nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan ve onu açıklayan Allah Resulü'nün sözünden. Peki bu ikisine bilgiler eklenmeye devam ediyor mu? Hayır. Vahiy ne yaptı? Bugün dininizi tamamladım. Din olarak sizin için İslam'a razı oldum. Onda hiçbir şeyi eksik bırakmadım. Ayeti. Maide suresinin üçüncü ayetiyle vahiy ne yaptı değerli kardeşlerim? Bitti. Kesildi. Dolayısıyla inancın kaynağı durduysa, tamamlandıysa, o inanç bir değişimi yapmaz? Kabul etmez değerli kardeşlerim. Yine başka bir inanç atıyorum. B inancı Diyor ki bu diyor sadece diyor neye karışır? Yemek yemeye karışır. Ama diyor su içmeye karışmaz diyor. Yani onu bir şeye karıştırıyor ama öbür bir şeye bu buraya karışmaz diyor. Buraya hükmetmez diyor. Ama ehli sünnetin inancına göre ehli sünnetin inancı ve akidesi bir insanı doğduğu andan itibaren mezara girinceye kadar ve mezardan sonra da hesap gününün bütün olaylarının hepsini içerine alan Amelde ve inançta her şeyi içerisine alan şumullü ya da kapsamlı bir inançtır. Yani ehl-i sünnet ve cemaatin inancı değerli kardeşlerim, sizin dünyalık ve ahiretlik, inanç ve amel olarak her şeyinizi içerisine alan şamil, kapsayıcı ve kapsamlı bir inançtır. Dolayısıyla aslında her konu inancına ne yapar? Bir yerde bağlanır der Tuvalete giriyorsunuz. Taharet alıyorsunuz. Bunu neyi belirliyor? Yani bunu yoldan bir adamı çevirip ya nasıl taharet alacağım diye mi soruyorsunuz? Yoksa kim öğretiyor bize bunu? Sünnet. Sünnet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Ona bunu emreden ve bu şekilde yapmasını vahiyeden kim? Allah. Allah. Tuvaletin inançla alakasını gördünüz mü? Ve daha bunun gibi en böyle ne diyelim düşük bir mevzudan tutun yani iman mevzularına göre sırada gelen bir mevzudan tutun en önemli mevzulara kadar her biri bu inanca bir yerde ne yapmıştır değerli kardeşlerim? Bağlanmıştır. Yine ehl-i sünnet inancının bir diğer özelliği değerli kardeşlerim. Ehl-i sünnet inancı gaybi bir akidedir. Yani kaynağı nedir? Sadece vahiydir. Yani insan aklıyla Allah hakkında Peygamber hakkında, melekler hakkında, ahiret alemi hakkında herhangi bir yorumda bulunup onun hakkında bu şöyledir ya da şu şöyledir diye herhangi bir sözde bulunamaz. Örnek, arabada gelirken buraya bir konu konuşuyorduk. İşte son zamanlarda Orta Doğu'da meydana gelen olaylar. Ne diyor insanlar? Tamam diyor. İşte Allah Resulü'nün haber verdiği olay budur diyor birileri. Başka birileri diyor ki hayır diyor, Bu değildir. İşte biri diyor ki işte diğer kitaplarda da meydana gelen falan savaşlarının çıktığının göstergesidir. İşte bu dünyanın sonu gibi. Herkes ne yapıyor derdi kardeşlerim? Bir şeyler konuşuyor. Peki kıyamet alametleri neydi? Hangi konuyla alakalı kıyamet alametleri? Gaybi bir konu. Yani gelecekle alakalı bir konu. Hangi olayın Allah'ın ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an ve sünnette haber verdiği olayın bizzat kendisi olduğunu kim biliyor? Tabii. Sadece Allah biliyor. Olay benzeyebilir. Geçmişte de buna benzer olaylar olmuş. Birileri konuşmuş ama olayların o olaylar olmadığı ne yapmış hep? Ortaya çıkmış. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizim inancımız diyor ki, bize ey Müslüman diyor, sen bu olaylar hakkında bu şudur diye konuşma. Allah bilir de. Ama kendini bu olaylar hususunda kandırılmamak için ve ahiretini heba etmemek için inancını ne yap? Öğren. Ve böylece hadi gidiyoruz filan yere yerleşiyoruz dediği zaman birileri arkadaş dur nereye gidiyoruz ya diye ne, ne yapabilirsin ona? Cevap verebilirsin. Yoksa ne yaparsın? birlerinin yaptığı gibi evini arabanı her şeyini satarsın ondan sonra gittiğinde Allah korusun bir Müslümanın diğer bir Müslümana yapmaması gereken şeylerin birileri tarafından yapıldığını görürsün. Bu da seni acaba inancımda mı bir problem var yoksa bunu uygulayan insanlarda mı diye bir takım soruları sormaya yeter. O yüzden inancımızı doğru öğreneceğiz ki değerli kardeşlerim insanların birinin diğerinin zıttına konuştuğu mevzularda Allah bize doğru düşünme ve doğru hareket etme kabiliyeti versin. Ve bizler de hiç kimseye ne yapmayalım zulmetmeyelim ve zulme de uğramayalım. O yüzden İslam ahlisi değerli kardeşlerim bizim gözümüzle gördüğümüz kulağımızla vahiy dışında herhangi bir şey duyarak e, elde ettiğimiz verilerle doğrulanmaz. O yüzden birileri ne diyor? Değerli kardeşlerim. Ben diyor gözümün gördüğünden başka bir şeye inanmam diyor. Eğer diyor din diyor akıl mantık dinidir. Eğer diyor aklıma mantığıma uyarsa ben onu alırım uymazsa almam diyor. Halbuki biz dinin Değerli kardeşlerim, mesela örnek, neden tuvalete girdiğinizde sol elinizde taharet alıyorsunuz da sağ elle almıyorsunuz? Bunu mantık olarak bana biri izah edebilir mi? Neden iki kere secd ediyorsunuz? Üç kere yetmiyorsunuz. Neden önce ellerinizi yıkıyorsunuz, sonra ayaklarınızı yıkıyorsunuz? Halbuki önce ayaklarınızdan başlasanız da sonra ellerinizi tertemiz yıkayıp çıkarsanız olmaz mı? Mantık olarak bu da şey değil mi? Değerli kardeşlerim, neden? Çünkü bize Allah böyle emretti, böyle öğretti. Ve bizler de ne yapıyoruz? Bu şekilde yapıyoruz. Zira filana göre işte saçlar böyle güzel, filana göre şöyle güzel, filana göre böyle güzel. Ama Allah'a göre nasıl ona ne yapmamız gerekiyor? Sorgumamız gerekiyor. Akla dönecek olursak şurada herkes bir konuda bir fikir söylese 40 tane fikir çıkar. Belki de bir akıldan 10 tane akıl çıkar. Ama Allah'ın dilinde dedik ya bir değişiklik yok. Herkesin aklı ona uymakla mükellef. Aklın görevi Allah Tebaraka ve Teala'yı bulmak, değerli kardeşlerim. Daha sonra bunu vahyin kalıbına koyup ve ahseni tatmin olacak şekilde bu şekle ne yapmak değerli kardeşlerim? girmek. Yoksa aklını en güzel kullananlardan biri şeytan, diğeri de kimdi? Firavundu. Şeytan ne dedi? Aklını kullanarak Beni, beni ateşten onu topraktan yarattı. Diyerek ben buna mı secde edeceğim? Diyerek büyüklendi. Allah ona sorduğunda getirdiği şey itirazından daha ahmakçaydı. Ve onu kibirinden başka bir şey, böyle bir şey yapmaya ne yapmadı? İtmedi. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, aklın yeri belli. Eğer akıl Ali radiyallahu anh'ın sözünü söylerek inşallah dersimizi bitirelim. Eğer akıl değerli kardeşlerim, din akılla, görüşle olsaydı ben diyor Ali radıyallahu anh ben ayaklarımın diyor üzerine, üzerine değil altına meselerdim diyor. Çünkü altı diyor kirlenmeye daha yakındır. Ama diyor onu yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi üzerine mesederken gördüğüm için mesediyorum diyor. Yine bir söz daha <gülüyor> da hakkınıza verdin. Ee, bir binaen hatırlatacağım. Ömer radıyallahu anh Acı Resvet taşına geldiğinde derlik kardeşlerim ey taş diyor ben biliyorum ki diyor sen bir taşsın. Ne bir fayda ne de bir zarar verirsin. Eğer diyor onu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, seni öperken görmemiş olsaydım ben de seni öpmezdim diyor. Emri yerine getiriyor, sünneti yerine getiriyor ama onun ne olduğunu bilerek bunu yerine getiriyor. Allah Gerçekten inanç devamelde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabelerin inandığı ve amel ettiği gibi amel etmeyi, onların yollara güzellikle tabi olmayı ve bu şekilde onlar ne güzel arkadaşlardır dediği kimseler olarak onlara cennette komşu olabilme cümlemize nasip etsin. Bizlere de fikir karmaşasında boğulan ve nereye hareket edeceğini bilmeyen, dünya içinde, ahiret içinde huzuru yakalayamamış olan şu toplumun içerisinde Önce kendi içimizde bu huzuru yakalamayı, sonra herkese bu inancı en güzel şekilde anlatıp, onların sevaplarına da ortak olmayı bizler herkesimize nasip etsin. Subhanak Allahu ve bihamdik, ilahe illa Allah razı olsun.